Bismillahirrahmanirrahim. Korumuz Gazze halkı açken tokyatan Müslümanlar. Büyük anlayışımızda peygamberimiz Leysel müminu. Şu kimse gerçek mümin değildir. Yani kafir anlamına gelmez. Bu deki Leysel asrını değil, vasfını neflediyor, olmuş yapıyor. Leysel mümini gerçek mümin değildir. Bilinizi yeşbeğu karnı doyar ve carü cayun ilacen cembihi. Komüsü açken karnı doyan kişi, bunu bildiği halde tok kişi, gerçek mümin değildir. Demek ki dünyada nerede olsa olsun eğer bir Müslüman kardeşimiz aç açıktay onu bilen Müslümanların kanunu doyurması buradan belki doğru olmuyor. O doyamadan muhtemelen. Şimdi gelin inşallah açları doyurmanın faziletine bakalım bir de. Hadeşi yaratı bir anlaysa muhazretleri Bir kimse Aç bir Müslümanı doyurursa... ...demek ki... ...ikram... ...bunun dışında kalıyor... ...buraya girme ikram... ...onun tabi sevabı var... ...ne ikram... ...yani karşı aç değil... ...karantoluk doyurur, yiyebilir... ...bu ikrama girer bu... ...onun tabi sevabı var... ...ancak eğer bir kimse... ...aç olan bir Müslümanı doyurursa... ...Müslümanı aç... Kendi kendine kararını doyuramaz ama. İmkanı buna. Etemeullahu min semari cennet. Allah okuluna yarın inşallah ahirette cennetten doyuracak. Min simari semere dolacak doyuracak Mevlamı kimseye. Doyuracak. Yine Al-ı Şehir'de bakıyoruz. Meryül'den bir kimse bir hastaya bir şey verir doyurursa hastayı. Şehvetehü. Bakın burada Peygamber'e bir kelime ilave ediyor bunlara. Şehvetehü vuruyor Bir kimse bir hastayı hastanın canı istediği bir şeyi yedirirse neden burada böyle geliyor? Çünkü hastalar genelde iştahsız hastalar. Her şey canı almaz. Karnı açtır amel yemez. Bakın Peygamber'in e tavsiyesine bir kimse bir hastayı doyurursa nasıl ama şevveteği hastanın istedi bir şey ona yedirebilirse bu e, insanlar aynı şekilde böyle böyle geliyor Allah kimseye cennetten doyuracak mevzularla demek ki burada yaptığı kişinin her ilinin karşılığı da cennette karşısına çıkacak muhteremler. Cennetteki meyveler, oradaki meyveler nedir bunlar? İnsan yaptığı amelis salihler bunlar. Amelis salih. Orada bunlar orada gıdaya dönüşüyorlar cennette. Hadis'te biliyorsunuz hepimiz biliyorsun bunu da. E dünya mezzatul ahire. Dünya artın tarlası. Yani burada insan ne ekse amelis salih onlar da ne olur cennete? Gıdaya dönüşüyorlar. Nasıl gıda oluyorlar? Buradaki ameli salih. Ne kadar canlı, istekli, güzel, biniş olursa o kadar meyven, tadı, kok rengi de farklı oluyor muzulahlar. Yalnız insan değil, bir kimse... Bir hayvanı bile doyursa, su verse, onda bir sağ var muhteremler Neden? O da Allah yarattığı varlık o da. Yani Allah katında, bu tabi değişmiyor bunlar bence. Biraz okur inşallah, Allah, vaadi şerif, buharide, müslimde, Ebu'da ve ibn vacide adı şerif. Benim arjülün yemşiyi bir tarikün, bir Adam bir kimse çölde yolda gider yürürken içti işte, de aleyhine ataşıyor. Çok susadı. İçi yandı. Yeri kurudu susuzluktan. Zaten çöllerinde özelliği budur çöllerinde. Zaten havası olduğu için beden su kaybeder orada. E çölde köle sık değil su bulunver zaman da. Demek ki bu yolcu da çölde giderken ne oldu? Susuz kaldı. İşte de çok şiddetli ya aşırı derecede susadı kimsede. Hacıda bir ren erken bir kuyu bulduk çölde. Fenezile Fia kuyuya baktı, Kuyunun ne kovası var, ne ipi var, tabi sahipsiz kuyu. Macıcıkmış. Bir de çöl kuyuların özelliği onlar çok derin olur şöyle kuyuları da. Çok derin olurlar. Hemen su çıkmaz arada. Bakınca kuyuya kapkarası hiç su göremez. Çok derin olduğu için bu da. Bu kimse ne yapıyor? İpi yok yanında. Kovası yok. Bir şey yok. Ama artık suya dayanamıyor artık. Beden su kaybetmiş. Ne yapıyor? Fenezele fiyaha kuyuya indi kendisi. Yani kerana, duvarına taşlarına böyle tırmana tırmana kuyuya indi. Karanlığı indi. -şeri be, Ve orada su içti. Suya kandı. Dümme harice sonra çıktı. Fezâ kelebin yeldesi. İlahır. Hadışı uzun. Özlem arası inşallah. Bu kimse dışarı çıktı. Kendi suya baltı. baktı. Ah, bir köpek gelmiş oraya. Köpek de susamış çölde. Köpek tabi kuyudaki suyun kokusunu almış. Onu hayvan hissetmiş. Ama tabi oradan faydalanamıyor köpek böylece. Köpek ne yapmış? Köpeğin dili sarkmış suzutan Sarkmış dili. Hayvan ne yapıyor orada? Kuyuyana tarafa ve nemli toprak varmış. Dilini topraka yalıyor da su edilmek için. Bu kimse şimdi düşünüyor. Ben suya indim. Suyu içtim. Suya kandım. Baya bunu beceremez. Tekrar kuyuya inse... Çok ama çok zahmetli, hem tehlikeli de. Yani merdiven yok, duvara tırmanarak taşların başlarına elin ayaklarında tırmanatımına suyunması gerekiyor derin su. Fakat bu ne yapıyor? Tehlikeye göze alıyor. Ayağına da mes tipi bir giysi olan varmış ayağında. Bunu çıkarıyor, bunu ağzına alıyor, kuyuya iniyor. Bu mes tipi ayakkabısını giydiği ayakkabısını su dolduruyor. Onu ağzına alıyor. Onu ağzına alıyor, iki elinde iki yana tımara dışarı çıkıyor. Çıktığı gibi hemen elinde bunu kepçe tutuyor. Hayvana bunu içiyor, suya karaya yani büyükmüş ay kapısı lan. Kanıyor buna. Halis öyle bürülüyor. Allah Teala bundan çok razı olunan bakmıştır. Allah diye o konuda anda çok ama çok razı oldu. Çünkü kendi köpeği değil yani. Kendi köpeği değil. Başı bozuk, yol köpeği, soğuk köpeği. Bir de bu kimse ne yaptı burada? Tehlikeyi göz aldı, çok da yoruldu. Tekrar suya kuyuya indi, ona su verdi. Allah bundan razı oluyor. Hem Allah kullanın günahına bağışlıyor. Hepsi affediyor. Ne oluyor sonra? Kulun günahları tamamen silinince... Tabii kulun gönünde nur ile parlıyor hemen gönünde. Yani insanın gönlü ayna gibidir. Günahlar bunda lekelerdir bunda. Pas lekelerdir bunda. günahlarda. Günahları bunu affolunca gönlü ayna gibi pırıl pırıl duruluyor, aydınlanıyor. Bu kimse ne yapıyor? Hakkı hak olarak yani gerçek aşağı görüyor. Hem evliğe dönüyor ve elhamdülillah bir uzat oluyor müterem. Yine bir gün bir mübarek zat adı Ebu Cafermişken adında bu kimse de zengin, varlıklı bir kimseymiş. Altına binmiş. Birazcık gezeyelim. Çıkmış gezinmeye. Bakıyor bir hurma bahçesi. Hurma bahçesi. Hurma bahçesinin kenara geliyor. Ağacın köngüyesi oturuyor. dinleniyor orada şu bahçeye bakıyor bahçede çalışan bir tek kişi var ama kişinin böyle geyiminden gençlerinden onun köle olduğunu anlıyor bir köle durmadan çalışıyor ama ağzı çıkıyor bu diyor İyini toplu bir şey yapıyormuş ne yapıyorsun? biraz sonra bir çocuk geliyor bu köleye bir bedel sarılmış ekmek getiriyor tabi şöyle giriyor Küle aşağıya iniyor. Yalnız suyunu ibritesisi varmış. Onun yanına alıyor. Oturuyor. Ekmekten bir parça koparıyor. Tam bunu yiyecek. Yine ah bir köpek geliyor oraya. Köpek gelince bu ne yapıyor? Bu kopardığı ekmeği kendi yemiyor. Köpeği atıyor. Lokmayı. Ama köpek açmış köpek. Da atarken köpek hem ekmeği kapıyor. Yutuyor hemen. Böyle buna sanki yalvuruyor. Ver daha doymadın diye. Bu da diyor? Önce ben diyor, köpeğe doyurayım da kalırsa da kendim görürüm diyor. Hayvan önce doyurayım ben diyor. Hayvanın koparı veriyor, veriyor, veriyor ama ekmeği bitiyor. Kaçık işte kalmıyor. Katık zaten. Ekmek. Hayvan doyuyor. Hayvana su da veriyor. Hayvan gidiyor. Biraz ot dinleniyor. Yine işine başlıyor. Bunu gören Hazreti Ebu Cafer varlıkta kimse. Tekva kim, salih kimseymiş. Yanına geliyor. Selam veriyor. Yavrum sen kimsin? Ben Şilan'ın kölesiyim ben diyor. Burası kimin? İşte onun. Bana bu görevi verdi. Ben de hemen burada duruyorum bu şekilde. Peki yavrum Azzevazan'ın 3'lük eğitimi getirdi. Evet. Efendimin oğlu o. Sen diyor onu kepebedir ama diyor. E, ona verdim. Aç ayağına baktım diyor. Hayvan açken boğazından geçmedi diyor. Peki yavrum diyor sen daha evvel ne zaman ekmek yemiştin? Dün bu vakitte yemiştim diyor. Dün bu vakitte yemiştim. Ne zaman ekmek tekrar gelecek sana? Yarın bu vakitte gelecek. gelecek diyor. Bak yavrum diyor sen dün bu vakitte yemişsin. Şu anda bu açsın. Yarın bekleceksin. Nasıl bunu verdin sen bunu köpürebildin? Gülüyor bir cevap vermiyor. Kimsenin sahibi ismine şu şu. İniği altına o adamı buluyor. Köye gidiyor. selam, Hem bunu tanıyor. Hümet ve alıyor. Diyor ki buna şimdi ben de yolla diyor. Kurumbahşı'da gördüm falan yerde. Orada bir köle çalışıyordu. Kölesi mi? E benim efendim. O köleyi bana satar mısın? Canım satmaz satarım ama benim kendine bir özelliği yok, farklı özelliği yok onun böyle. Yani köyahta kul odanıninde. Ali baba niye bunu istiyorsun? Durum böyle böyle işte anlatıyor bana böyle. Benim bu durumu gördüm. Bir de diyor kendimi kendim ona kıyasladım kendimi diyor. Kendimi ona kıyasladım. Ben de onun gibi olsam onun gibi aç olsam elmekme gelse diyor, köpe gelse diyor. Ekmek veremezsen böyle diyor. Yapamazsın ben bunu diyor. Ben de iyi insanım ekmek böyle diyor. Eğer diyor orumu satarsan diyor, onu ben alacağım diyor. Şur olacak işte böyle diyor. Şimdi diyor ki hepsi o mal sahibi, köle sahibi arkadaş diyor, ben diyor köle mi böyle olduğunu bilmiyordum. Onu sende öğrendim diyor. Eğer sen bana müsaade edersen diyor, köleyi ben azal edeyim aldayacağım diyor. Olmaz mı diyor olur diyor. Evet diyor o zaman diyor benim bir can var diyor o oh, hurmalı bana sat ben de ona hediye edeyim ki bu sefer o da onu kabul ediyor Hemen olduğunu gönder şuraya gönder diye git çağır gel diyor tabii şurayı koşarak geliyor hepsi iyi olmuş da köle birden biri aniden çağrılınca korkuyor zavallı hep suçum var diye korkula geliyor iki büyütmemiş böylece. Yavrum gel bakalım. Diyor. Hürsü özgürsün diyor. Azedin ben seninle. otur bakalım buraya diyor. Kurma senin böyle diyor. Bir de yine para yiyorlar ki diye kavuşuyor. Demek ki bakınız bir hayvan bile açken açken karşıki Müslüman tok karın duyuruna bakmazsa ondan bir insan ne oluyor? E, Sorumlu oluyor. Allah bundan razı oluyor. Bir de bunun tabi şimdi fıkı yönü var. Bir açları hastaya doyurmak dinimize nedir? fıkı yönünden. Hadışları okuyorum inşallah. Hadışları Buhari'den Ruhu Aleyhisselam Hazretleri Ruhu Hastaları ziyaret ediniz. Veyat Emül Aşağıya doyurunuz ve fükkül aniye esirleri de esaretten kurtarınız. Bu hadis şerifte burada üç emir bize geliyor. Hastaları ziyaret ediniz, ağaçları doyurunuz, bir de esir, düşman yani esir olmuş, tutsak olmuş, tutuklu olmuş, onu da kurtarın. Peygamber. Hasta ziyareti normalde sünnettir. Bir kimse hastadır ama bakanı var, eşi var, çocuğu vardır, durumu iyidir. Onu ziyaret etmek sünnettir. Yani bunda sünnet sevabı vardır. Ama tabi bir sevabı vardır. Yalnız bu sevabın eksilmemesi için de hasta yanında fazla kalmamak gerekir. Eğer bir hastaneye gider de artık aşağı lafları oradan ben konuşur, gürültü fazla yaparsa onun sevabı eksilir. Sevap eksilir. Hastanın, hasta bazı hastalar sever böyle konuşmayı, görüşmeyi severler. İsterler gelinse gelsin Ama çok kaldı mı sıkıldırlar hastalar. Çünkü ona bir ihtiyacı vardır nedir vardır bir şey vardır bir yer ağrısı vardır sanısı vardır yatması gerekir bir şey gerekir e, misafiyatımda yapamaz bunlar evvelce az gerekir demek ki bir hastanın bakanı var yalnız değil garip değil bunu icat etmek sünnettir eğer bir hasta garip olsa nedir garip kimsesi yok Yapayalnız hasta. Evinde. Gurbette. Kendi evinde. Ama hasta yapayalnız hasta. Bakanı yok. Çok da hasta ama kendisi. Dışarı çıkamıyor. Parası olsa bile ekmek almaya gücü yok. Olsa bile bunu kopurup yemeye yemek yapmaya gücü yok. bu yapmaya gücü yok. O zaman bu hastalığı etmek burada vacip oluyor. Yani bilenlere, komşularına böyle. Hain komşusu biliyorsa komşusu ya da mesela akrabası kimse yakınları bunun durum bilenlere bununla ziyaret bunu gözetmek bunlara vacip oluyor. Eğer bir hasta garip bir hasta kimsesi yok kimse ilgilenmiyor bununla eğer ilgilenilmese ölüm tehlikesi var o zaman ona ilgilenmek buradan farz oluyor. Farz oluyor buna. Nasıl farz? Farz-ı Ne de farz-ı kifayet? Yeteri kadar Müslüman bu işi yaptı mı, diğeri bundan kurtuluyor. Kimse yapmasa, hepsi bundan gınaklı olurlar Demek ki bir hasta artık ölüm halinde, su kalkıp işemiyor, bir şeyini yapamıyor, ihtiyaç kendisinin, bunu bilenin buraya gitmesi bunlara farz oluyor eğer tek kişi bunu biliyorsa ona farz ayın oluyor namaz gibi farz ayın oluyor kimseye mesela bir evde diyelim ki bir kayınvalide bir yaşlı kimse bunu mesela bir de geline biliyor bunun durumunu kimse bilmiyorlar bunun bir şey o zaman ona bu farz ayın oluyor vettimül ca'ya açları doyurmak Yine bir kimse aşırı, fakir, garip, yabancı, her neyse yoksul bir kimse. Erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun. Hatta örnek verdim, köpek olsun. Bir hasta kendi kendine bakmaktan aciz, hasta değil bu, haş. Konumuz bu işin böyle. aşlara geçtim. Demek ki bir kimse Evet, sağlı saat yerinde ama aşırı derece yoksul. Bunlara Arapça miskin deniyor. Ev miskinen la maturabeh. Geliyor B'ne suresinde. Ev miskinen la maturabeh. Bir fakir var, bir de miskin var. Fakir, muhtaç anlamına geliyor. O kadar aşırı derece değil ama ihtiyaçları var. Miskin, Sükünden geliyor. Artık kımıldayamıyor açlıktan. O da işte. Eğer bir yerde, evde, yörede, bir yerde böyle bir aç bir kimse varsa bunu kim biliyorsa kim biliyorsa o kimseye bu vacip oluyor. Eğer daha tehlikeliyse faz oluyor. Bunu bak el gelmez diye. Bunu mesela bir komşusu biliyor ama komşu onun gibi. Gücü yetmiyor. Ne yapması gerekiyor? Bu defa onun haber vermesi gerekiyor başkalarına. Durması gerekiyor hatta. Hatta mesela hasta deyince tabii yalnız tabi yemektir olmaz böyle. Aşk. İcamında ilacı gerekir. ağrısı ızrabı olur. Dota götürülmesi gerekir. Demek ki böyle bir garip kimse, fakir, yoksul, açtır, bir de hastadır da, kimseyle kimisinin kişinin de, bunun durumunu kim biliyorsa, ona bunu ilgilenmek vacip oluyor, eğer durum tehlikeliyse farz oluyor, farz oluyor. Ama onunla durum müsait değilse, haber vermesi, duyurması bunu, o kimseye gelen farz duyması gerekiyor bunu. Üçüncüsü, esirleri, düşman esirleri kurtarmak. Bir Müslüman, düşman elinde esir kalmış, tutuklanmış, ya cezaevine atılmış her ne olmuşsa. Hatta bir Müslüman kendi ülkesinde bile bazen haksız yere zindara atılır. Haksız yere. Mesela bazı ülkelerde diktat rejimi olur, Din düşmanlığı olur. Bir Müslüman da İslam'a çalıştığı için Allah yolunda çalıştığı için ceza attırır böyle. Bundan kurtarılması diğer Müslümanlara fazlılıyor muhtelenler. Yine hadis okuyorum inşallah Peygamber'in hadis-i şeriflerinden Hadis-i şerifi, Buhari'de Müslüm, Ebu'de hepsinde var sizden. El Müslümü bir Müslüman. Ehul Müslümü Müslümanın kardeşidir. Bir Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar ama kardeşlik. La yavlimuhun bir Müslüman Müslüman kardeşine zulüm etmez. E de zulüm haksızlık etmez. Vela yüzlü onu düşman teslim etmez. Bakın hadi buraya. Vela yüzlü bir Müslüman Müslüman karnına zulm etmez kendisi, onu düşmana teslim etmez onu da. Hadi uzun inşallah, tekrar tek bunu inşallah. Şimdi gelelim inşallah Gazze konusuna. Gazze biliyorsunuz Filistin'de bir bölge. Yani Gazze. Bu Gazze Hazreti ve Hilafeti zamanında İslam bölümüne katıldı. O zaman fethedildi burası. Daha evvel Romalı ayette burası. Romalılar vardı burada. Katıldı. Elhamdülillah onu İslam'ın oğlan sonra. Şimdi Gazze halkının yaşam koşulları nasıl acaba? Kim bunlar? Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz muhteremler. Bazen şu ediyorlar. Yani Gazze yarı kapalı cezaevi ediyorlar bazen. Gazze için yarı kapalı cezaevi diyorlar orası için. Ben öyle değilim. Ben o kabile etmiyorum böyle. Çünkü bir cezaevi yani yarı kabaca ceza evi nedir? Oradaki mahkumlara yemek veriyor ama normal olarak. Yani Aşş var mı teren orada? Yemek var mı? Yemekhanesi var, masaları var, sandalyeler var. Sabahtan çorbasını veriyor, öğle yemeği, akşam yemeğini veriyor. Teren bakın böyle. Yine bir yarı kabaca ceza evinde, eğer o mahkumun yakınları dışarıdan onu getirirlerse, bunu içeriye girebiliyor. Bu da girebiliyor. Ama Gazze'lere, o İsrail denen devlet, İlahi Teremli Devlet ne yapıyor? Kendi bunları, onları çevirir etrafı, ablaka altına maziteden. Bir tarafında, çelik şey, duvar örüldü. Denizden, karadan, kuyaklı mazitede benziyor. Bunlara kendi gıda yardımı yapmıyor, renç yardımı yapmıyor, veya dıştan engel oluyor dedi bu cezaevinden Allah'ın çok çok daha beter muhteremler buna durumları daha beter muhteremler bunlar da zulüm altında İsa değil zamanın öldürüyor şu anda ona kimseyi yok bu karşısına şimdi Gazze'de yaşayan Müslüman kardeşlerimize muhteremler Tabi orada iş yok. Güç yok. Bir de ekilen arazileri vardı. Ne yaptı hissedilen kafir? Oraya utanç duvarını örüyken tarlana böldü oradan böyle. Böldü. Tarlana gidemiyorlar böyle. Ekin de önledi. Onu da önledi. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz orada aşlar. Uyuyemenler var. Çocuklar Alışıyorlar Ya ummiye humuş diye. an hani ekmek diye alışılır, Çocuklar böyle Ağlıyorlar. Aç çocuk aç. Bir şey yapar. Şey. Hastalar var. Izrabı var. Ağrısı var. Sancısı var. Ama ilaç yok. Dede olamıyor. Demek ki şu anda yeryüzünde Gazze bulunan aşağı bir buçuk milyon Müslüman din karışımız. Erkek kadın çoğu çocuk. Bunların orada açlar şu anda. Çıplaklılar. Ne yapıyor? Yadi bunların ışını da kesiyor. Karantalar bunlar. Suyu da kesiyor. Hiçbir su yok bunların. Çok kutu sular da var bunların da. Suyunu kesiyor. etini kesiyor. Aç çıplak bunlar. Onlar orada açken, açken, Çünkü alışıyorlar. Anne ekmek diye alışıyorlar. Hastalar da Zavallar yani doktora girse bile, hastaneye girse bile ama çaresizlik, ilaç yok derler. Bir de bunun ötesinde İsrail'in zindanlarına yatan sürenin Filistin'e gençler var derimler. Gençler böyle. Yani gençliğinin en verilmiş çağında tutulmuşlar bunlar. İsrail'in zindanlarında. Bunların tabi anneler ağlıyor derler. Yavrusu da doymadı. Yani ev bastın yapıyorlar. Eve bastın yapıyorlar. Tutup götürüyorlar. Anadolu gözün önünde. Tekme tokat döver, kırarak böyle şey. Bunların evlisi eşleri dul kalıyor. Çocukları baba diye ağlaşıyorlar. Hemen hemen her haneden bir kimse var. Hapisiyatımızda. Her haneden böyle. Her haneden böyle şey. Genç kadınlar, korusu zindanda. O çocuklar, babalar zindanda. Anavob alışıyorlar Zlanda. Bunlardan Müslüman alemi ne yapıyor bunda? Müslüman alemi bunlardan hiç farkına değilim bu terhende apışın. Acı konuşalım terhende. konuşalım. Oturuyoruz kahvaltıya, kırk çeşit yemek. Karşıları reşel, karşıları bal, karşıları ter peynir. Onlar da bir lokma zeytinyağı taşın da var, lokma zeytinyağı. E onların da insan. Hem Müslüman elhamdülillah. Onların hakkı değil böyle gülmek? Analar babaların. Çocukların mesela oradan çocukları. E bizim burada çocuklarımız çikolata beğenmiyorlar. E o Ben çikolata istemem onu diyor. Onlar da bir şekere muhtaçlar böyle. Çocuklar. Oynamaya muhtaç çocuklar alış alış çocuklar böyle. Şimdi gerekiyor? Gazze'ye, Gazze'ye yakın olan ülkelere onu yardım etmek fazla muhtemeldir onlar, fazla Yapamıyor bunlar. Mesela en başta Mısır yakın, ki kapısı var ağır bence ee, yapmıyor, yapmıyor, yapamıyor işte Ürdün atı yapamazlar bunu yapamazlar bence, korkuyor, isteyen korkuyor Şimdi gerekiyor, eğer yakın komşuları yetersiz kalırsa, yani edemezse ne kalıyor bu yafa? Bunu, bütün dünya İslam alemini bunu duyurmak gerekiyor bu durumu. Yani bu iş diye, duyurmak gerekiyor muhtemelen diyor. Eğer üç beş tane yâdının burnu kanasa, on altı yapılsa dünyaya kalkar. İnsanlıkları, hepsi ayağa kalkarlar bunlar. Ne gerekiyor şu anda? Bu Gazze'nin durumunun bütün dünya Müslümanlarına, insanlığa bunun duyurulması gerekiyor. Kim başar bunu? Biz yapalım muhtemelen. Biz yapalım. Bu farz bu ama farz böyle. Farz bu. Eğer bir kısım yaparsa, olmanın diğerleri mi sakit oluyor. Fazil kefra olduğu için böyle İşte Allah aşkına, elhamdülillah muhtemelenler, bir yardım gemisi oraya gitti. Bunu tertip edenler, Allah'ından razı olsun muhtemelenler. Yani bu gemi, gelen oraya gemi, o ihanın adına değil muhtemelenler. Bütün İslam alemi adına, bütün dünya insanlığı adına, hep adına gitti onlar. Oraya gitti, şey. Neye gittiler? Neye gittiler? Hiç olmazsa Gazze'lerin durumu dünyanın gündemine taşınsın, unutulmasın mutlaka bunlar. İnsanoğlu muhtemel vardı bunlar. Bunların da evi barkı vardı, çocuğu vardı. Bunlar ne yaptı bunlar? Ölümü şehit olmaya göze alarak, yaralanmayı göze alarak hiç şey göz arasında bunlar. Oraya gitti muhtemeller bunlar. Oraya gitti bunlar. Oraya gitti. bunlar, oraya gitti. bunlar Tabi durum hepiniz biliyorsunuz. Ben daha biliyorsunuz. Tabi sonuç oldu belli. Şimdi bazı kimseler var. Türkiye'de çatlak sesler var. Hatta elhamdülillah bu yardım gemisini organize edenler çok güzel bu işi organize etmişler. Çok güzel. Öyle yapmışlar ki yani baş bir kuposlu tutta. Her insan var bunlar pekala. Hristiyen var, Budist var. Hep toplumuşlar bence bunlar. Yani kiminki sağ duygusunu getirmemişse kim dünyada insanlığı yitirmemişse, insanlığı devam ediyorsa, buna toplumuşlar demeyeceğim Böyle hepsi At öyle mi dünya duymazdı bunu? Toplamışlar bunları. Demek ki dünyadaki bir başka da, hatta bazı Yahudi hahamları bile. Bunu desteklerken, Hristiyanlar bunu desteklerken, dünya desteklerken, Türkiye'de de bazı çatlak seslerini abim utayanlar, öyle işte diplomasiymişte İslam bakılış şunlar, bunlar, bunlar, bunlar. Peki madem böyle bir yol vardı da, neyi bunu denemediniz? Ne daha, neden bu daha önce gündeme gelmedi bu konu, gelmedi, gündeme gelmedi? Demek ki Gazilerler ölmesi bekledi etti de ne yazık ki muhteremler okyanusun ötesinde geliyor bunlara haberleşiyor. Fesat geliyor onlara haberleşiyor. Yani İsrail devleti gaziyi bombalarken kardan tanklarla denizden savaş gemileriyle uçaklarla gaziyi bombalarken hem de fosfor bombası ki yasaklanmış bomba onu atarken insanların çoğuşun üzerine Amerika'dan birisi gelmedi muhteremler. İsa'yı kınayan, ses gelmedi böyle Gelmedi. Ama şimdi İsa'yı biraz dünyada zalim durumuna düşünce ne yaptı? Hemen devreye sokuldu. Tamamen oturmanın tabi bedeli var. Kışkak mutlaka. O bedel ödemesi gerekiyor tabii, Orada oturana göre ödemesi gerekiyor mutlaka. Allah'tan korkmak gerekiyor aslında mutlaka. Hatta bakın işin ilginç yanı şu. Marmara gemisinde Türk bayrağı var. Devletin hukukuna göre eğer bir gemide hangi bayrağı varsa o gemi o devletin kara toprağı gibidir. Ona saldırı vatanda saldırı gibidir. Israr, askeri, i̇srarlı askı ne yaptı? İsrarlı komandaları hem de uluslararası sulardan mı? Türk bayrağı taşıyan Türk gemisine saldırdılar bunlar. Katliam tabi. Kattıya onlar böyle. E, arkadan, başından, vurula, kuşla vurulanlar. Kaç kurşun? Yani, Ödüğüm amacıyla böyle. Amacıyla. Bunları da kınamıyorlar. Kınamıyorlar. Yani, tek kelime yok mu kınaya bunları, İsrail'e? İsrail'e barbara korsandık, bunu kınayan tek kelime yok. Ama ne var? Efendim işte gemin gitmemeliymiş de, izin işte şunmuş da, bu mu İsa'yı, Yahudi, Millet'i deyip olmasını anlamaz. Süleyman durulmaz. durulmaz şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Münevvere'ye hicret geldiği zaman önce Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldi. Medine'ye tabi Kuba'ya gitti Peygamber'e hoş geldin. Medine'de bulunan, civarda bulunan bir Yahudi alimi vardı. Yahudi alimdi. Adı sonradan Abdullah Selam oldu. Önce adı başkaydı. Bu Yahudi alimi de bu da duymuş ki Mekke'den Medine'ye peygamber diye biri gelmiş. Gideyim bir göreyim bakayım diye böyle. İnanılmaz baştan. Geldi dışarıdan pencereden baktı. Kimse bir şey anlamadı ama kendi. Şöyle baktı, baktı içeri kalabalık ama. Peygamberimizi gördü. Peygamberin üzerine peygamber dikkatle baktı. Onun yanına kadar sordu. Eğer şu oturan var ya, eğer bu peygamberin diyorsa, o peygamberdir o. E o peygamber. İçeri girdi. Ya Muhammed, sana 3 tane soru soracağım dedi. Üç tane soru sordu. Da bunlara girişmeyeceğim. Yani konu daha muhasisin bu Hatta pek şöyle cevap verdi. Ya Abdullah, az evvel buraya geldi, seni cema haber verdi, senin sorun sonra bana söyledi o. Peki ben. Peki üç cevap verdi. Ya Ahmet, Allah şahidirim ki. Allah birdir, sen peygambersin. Keremize getirdi, Müslüman oldu muhtemelen. Öyle. Müslüman oldu hem de. Bela. Yahut o alim kendisi. Tabi cezbe geldi kendisine, Müslüman oldu. Bir cezbe geliyor, peygamber huzurunda. aşağı geldi, ruhsat bir ıı, değişimleştirdi kendisinde, içerisinde. Hal geldi kendisine. Sakinleşti. Dedi ki peygamberimize, Ya Resulallah, asra buraya, Yahudi'ye ya gelecekler buraya. Ama aslında kötü niyetle gelecekler? Buraya gelecekler. Şimdi eğer o Yahudiler, yani kendi milleti, hırkı, kabilesi, eğer Yahudiler benim Müslüman olduğumu duyarlarsa aleyhimde hemen iftira ederler. ne de böyle özünde iftira vardır. İftira vardır. Onlara, bu, bu yoksa propaganda kuvveti alırım böyle. Onlar işte basrdayı verdi. Ya arşı izin ver dedim, ben de saklanayım. Onlar gelince önce onlara sen benim sor, nasıl bir insan değil? dedi. Onlara bak bak durma o şeyler böyle şey. Daha erken yağdıya bu muharezat biraz saklandı. Geldi yağdılar. İstersen peygamber misin yani değilsin şu böyle bir tabi aşağılamak için girişler. Bir peygamber azizlerine as yağdıran işinizde. Abla bin Selam diye, o gün isimle böyle bir kişi var mı işinizde? Var. Nasıl bir insan bu insan? Oo, en alimimiz. Babası alim diye, işte soyusu böyle güzel, şöyle rehmet ettiler bunu kendisine. Eterlerken Abla bin Selam çıktı, çıktı böyle. Çıktı. Hemen keremine getirir, keremine getirir. Bir de getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve şe do enne Muhammed abdi öresi bunu deyince batyal der Müslümanmış bu başta şimdi zaten öyle böyle de alim başta mutlaka böyle şey de gerçekten Muhteremler demek ki ya propagandası çok kuvvetli böyle çok kuvvetli böyle işte hemen teröristler şunlardır bunlardır baskıyla işi basma çalışır böyle şey bir ikincisi Bediüzzade o dönemde civarında Üç tane iyi kabilesi kabilisi vardı, ay yani üç kabile, Kuvvetliler, kaleleri falan kendilerinde. Dediğim gelince, onlar anlaşmalı tepem, karşılık anlaşmalı tepemeleşiyor. Bir bölüm saldırmayacaklar, bir bölüm düşmeyecek düşmanlarla da. Ama ne oldu bakın bu Müslümanlara kuvveti iken tamamen sakin durdular. Bu savaştan biraz Müslümanız ya düşüneceğim düşünce. Hemen ayaklandılar. Hemen savaşta Müslümanlar zayıflayınca hem ayaklandılar böylece. Yani Yahudiler anlaşma yapsalarda yani resmen imzalarsa bunu buna bağlı kalmazlar, kalamazlar. Çünkü Yahudilere göre, onlara göre en üstünde ırk kendileri. Onlara göre dünya onunça onlara onlar esiyatım yaratılmış. İnsanların kölesi onlara göre Ya Yahudilere göre e, Yahudilerin on emri vardır teratta. Altın emri öldürmedir ama öldürm onlara diyor. Yahudi öldürm onlara geliyor. onlara Onlara Yahudi öldürm onlara gidin Ama eğer bir insan Yahudi değil onu öldürme onlara çok silah onlara girer. Kim olsun olsun. Peki kim dedi onlar Yahudiler müsterenler? Allah tabürüm evlâm bize, buyurum evlâmız. Enfal 60. Ayet-i Kerime'si. Rahim. Ve iddü lehum meseta'utun min kuvvetin. Bak melabire. Ve iddü lehum onun için hazırlayın. Meseta'utun gücünüzün yettiği kadar min kuvvetin kuvveti için hazırlayın. Yani düşman ancak güç tanımı, kuvvet tanımı terimler böylece. Yoksa evet işte acıtsam kendimi de düşmanın merhametine sığınayım, işte haklıyım ay mutem, Yani bir millet ne kadar haklı da olsa, mazlum da olsa faydımaz böylece. Işte. Ne Nedir düşman, her düşman yavdi, sadece düşman, onun amacı böyle. İnsanları ezmek, sürmek, öldürmek, kan akıtmak muhtemelen. Bu da böyle şey. Ne gerek ancak kuvvet olma gerekene karşı gereği böyle şey. Bir de zulüm nedir muhtemelen? Zulüm şimdi. Hz. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Hz. Müslüm'de ittekuz zulme zulümden sakınan korunanı, zulümden zulüm mazlardır zalime fiilinden bunun isifaili zalim özdesi, yani zulmedene zalim denir zulme oranada mazlum denir isim ve füldür, artıcılır bunlar ittekuz zulme zulmetten sakının korunun peygam buyuruyor bizlere böyle hat biraz içeride geliyor velev kâne kafiren bakıyor geldim, bu başka adı işlere geliyor velev kâne kafiren zulmetten sakının karşıdaki kafir bile olsa ona zulüm etmeyin şeyinle zulme zulme hayatının kıyameti çünkü nedir zulüm? kıyamet gününde karanlıklardır, karanlıklardır. Şimdi İslam'da her cezanın her cez suçun cezası nedir? Aynı misliyle oluyor İslam'da, misliyle böylece. Bir zalim karşına zulmediyor. Ne yapalım? Dünyasını karartıyor. Dünyasını karartıyor. Ya Allah artık göze bir şey görmüyor. Aciz, enine bir şey gelmiyor. Mahmut, helak oldu. Dünyası karardı. Nedir onun cezası ahirette? Aynı misliyle. Kalbiden kalkınca onu da etrafı karacak, Kalplerine olacak böyle. Hürmette kalacak. Bir şey göremeyecek böylece. kör olacak böylece. Şimdi gelin inşallah muhtememler böyle bir yardıma gidenler tabi yalnız bu marmur gömü bu tasla değil İnşallah bu devam eder te devam eder inşallah teala bu bir sevabına bakalım had-ı şerifde buyuruyor had-ı şerifte had en sad-ı şerif menkâne fi haceti e bir kimse bir Müslüman karıştıran ihtiyacını görmek için çabalarsa, o yolu çabalarsa, kan alaufi haceti Allah okulun ihtiyacını giderir. Evet, müsterim işte işim var da bir müsaade değil. Tamam. Eğer bir kimse işi var, vakit müsaade değil, ki buna rağmen kimse eğer Müslüman karışık ihtiyacını gidermek için o yolda çabalarsa, kişi fakrı varmadan onun ihtiyacı gideriliyor Allah tarafından akıntıla beraber. Hadishleri kütüphanesi de adacır var. Kütüphane ağlı kitap da var Hadish'inde bak. Ve ferce al müslimin kerbeten. Bir kimse bir Müslümanın bir derdine giderse, sıkıntısına giderse. Ferce Allah anlıyı bi kerbeten. Allah kulunun yarın ahirette böyle onu kurtaracak bu kısmı muhtemelen Yine azı atış okuyorum inşallah hakimde ben meşra şaliyeti ehrihi bir kimse bir müslüman kardeşinin iten görmek için yürürse yola giderse yürürse yakın uzak fark etme giderse ne kadar saaten bir saat bile gitse böyle ki saat 6. dakika gelmiyor. Araçta da sağ bir anlamla geliyor. Bir kimse bir Müslüman kardeşine ihtiyacı olduğunu biliyor. O ancak kendisi giderebilir. Yapması gerekiyor. Bir insan bir Müslüman kardeşine ihtiyacını gidermek için biraz yürürse, o tarafa giderse, yol giderse minleylin evniharin ister gece olsun gündüz olsun. Evlem fekallaha evlem yakbaha tamam, kişinin niyeti halistir, Müslüman kadar işini görmek için, yardım etmek için, ya çıktı, gitti, ama bundan başarılı olsun olmasın. Kâne hayren lehü min itikafi şehreyni. Bir kimse, Meclî nebebi de razı Mutahara'da, iki ay itikâfasından, bu daha sevap. Bir anlık, yani bir saatlik, onda dakika, beş dakikalık gitmesi belirleyecek muhtemelenler. Demek ki bir Müslüman grubu kalkar da Türkiye'den ta Gazi'ye doğru gitmeye kalkarsın muhtemelenler. Gece günü bu şeyler sebeplece. Bunlar gerçekten tam Allah'ın hisse bile bunlar. Ölenler hepsi tam şehit. Tam şehit bunlar. Yaralılar tam gazi bunlar Gazibim. Diğerleri de hepsi mücahid bunlar önüne işte. Mücahidler. Bir de bunların bu iş yapması bir günahtan kurtardı muhtemelen. Çünkü öyle bir ses, ses çıkardı ki bu olay ona göre zaten bu tertip edilmiş. Erhan'ın çok tertip edilmiş bu şekilde. Böyle bir, bir ses çıkardı ki bunu, dünya duydu bunu muhtemelen. Dünya duydu bunu böyle, böyle Dünya bunu duydu. Tabi İsrail'in de buna karşı bir Karşı projesi olarak söylenir bu tarihinde. İslam tabi edecek. bunu unutturman tabi. Çalıştık yeryüzünde. Ama bu gönlüm çıkmamalı. Peki bunlar acaba başarı oldu mu olmadı mı? Hasip öyle geliyor. Fekallaha evlem yaldıha. Burada başlığı olmak şaddi adışlar verilecek. Aynı savaş gibi. Aynı savaş gibi. Mesela Bedir'e çıkan sahabeler, sahabeler kazandılar. Başarı oldular. Ama Uğut'ta çıkan sahabeler başarı olamadılar. Ama Uğut şehitleri şehit alakalı. Gazi gazi almak. Yeter ki kimse ne yapacak? İnsan Allah çıkacak. Kişi imkanlarını kullanacak. Kişi kendisini biraz zorlayacak. Başarmak şart değildir. Yalnız bu gemi tabi başarıda kazandı muhteremler. Şimdi bir yere mesela bir duvara sağlam bir duvara bir balüza bir defa vuruldu mu kuvveti vuruldu mu kırılmasay bile tabii bir çatlar mu çatlar böyle yani başkamaz ki başkamaz böyle ki Allah için bunu göze alanlar Allah için göze alanlar mu demler oraya gidenlerin de anneler babaları var tabii alacak bunların böyle. onun da eşçiyıkları var onların da, eş var da bunlar akalarında ona ne var bunlara? Annesinin ağlaması bahasına. Eşi dul kalacak, Onun göze alarak ne yaptı bunlar? Ona gittiler. Elhamdülillah ses çıkarıldı. O duvara çarpıldı elhamdülillah. Ve çatladı muhtemelenler. Mısır'ın hemen kapıyı açtı. Çatıldı o şey. İnşallah bu her gönülde kalırsa İstanbul'un deneması da buna. Şimdi geliyorum inşallah. Ben acaba İsrail'in sonu ne olacak acaba böyle? bu demeyecek mi bu şekilde şu anda İsrail dünyada tek güç muhteremler yani Amerika yönetileri o gene evet. çünkü İsrail bir şeyde tabi katta Amerika'nın bir şeyini batırmışsa da hissi çıkarmadı bunu Amerika'ya böyle bir sıra buyuruyor en 40'da 45'te yani burada bu ayet-i kerimede sonu bu ayet-i kerimede. Hadis-i şerif var. Mesela bu hadis-i şerif var. İnsanın sonra da daha açık bildiriyor orada böylece. Yalnız bu ayet-i yaptığı zulüm dolayısıyla sonra ne olacak? Küfür devam eder bu alimler. Küfür devam eder. Çünkü küfür inkarcılık, ateistlik devam eder. Bir millet toplum ne kadar ateist de olsa, inkaçlı olsun bundan cihaz artı ertelenir. Bundan yaşar bu toplum genel böylece. Mesela Çin bak yaşıyor. Çin yaşıyor muhtemelen. Ya, Dinsi yaşıyor bu şekilde böylece. Ama eğer bir toplum zulmederse zulüm uzun sürmez. Bu muhtemelen. Buradaki uzun sürmez sözü yani bize göre uzun bir belki de, ömür bizim az olduğu için temel görmek istedik bir şey böylece. Ama Allah katında uzun sırmıyor tabii evet. Ve böylece. Ver onu bize buyuruyor. Felan manisü mazik bihi Ne demek onlar unuttular? Neyi mazik yurubihi başına gelen felaketleri? Yahu milletin bu seemler Haş yukarı 48 senesinde şöyle böyle Demek ki alt de bunlar böyle o zamana kadar bunlar dünyadaaklılı dünyada önce İranlılar Sasaniler, Romalılar dabel Asurlar, şunlar bunlar sürekli bunlar böyle kurusuen bastılar yağdır öldürüldü Kanlara akıtıldığı eserdi bunlar bereshi. En sonunda da Roma Devleti, Filistin hepsini kuruşu alınca Roma Devleti Yahudilerden kuşulandı. Ona şüphelendi. Bunlar dünyadan dağıttı bunları. Yahudiler binlerce yıl böyle dünyaya yaşadılar, binlerce yıl yaşadılar. Yer kuramadılar böyle Öz olamadılar bunlar böyle. Ne yaptılar? İşte en sonunda İngilizlerin İngilizlerin yardımıyla bir araya geldi bunlar Din Yahudileri teşebbüs kurdular. Ne yaptılar? Filistin'e kona karar verirler. Onlara göre ise Arzı mevzus, Arzı mevut onlara göre. Bu konu ayrı konu tabii yani. yine. Ama o zaman ne vardı karşılarında? Allah'ı ahmet eylesin. Abdülhamid Hazreti. Abdülhamid Hazreti. İkinci Ahmet. Allah'ı ahmet eylesin. Yani çok rivayete göre kırk taramın kendisi. Kırk taramın kendisi. Kırk taramın kendisi. Vardır. Öyle bir zah kendisi. kendisi İşe anlatayım. Mehmet Akif Hazretleri Ersoy. Allah'ı ahmet eylesin bir hatırası okudum kendisinden sabah namazına hep diyor o günlerde camiye giderdim sabah namazına ya camiye gitsem diyor bakardım namazdan cemağım dal kadar dağılırdı bir kimse de kalıp hep ağlardı dikkatimi çekti ilgimi çekti bir yana gittim oturum yanına mutlaka Arkadaş, arala bir derdin mi var acaba? Yardımcı olabilir miyim acaba? Niye acaba ağlıyorsun? Beni görüyorum. Başını kaldırıp bakıyor. tanı Mevla Meşhur tabi. Ey Mevla Akif diyor. Ben ağlamayım da kim ağlasın diyor. Kim ağlasın ben ağlamayım da. Ne oldu hayrola? Ben abim hazretlerinin diyor muhafaza Allah'ın yanındaydı da tabu komutanına bir başıydım ben diyor. Babasında tabur komutanı bin başkaydım böyle diyor. Babam da mektüv geliyor bana, Anadolu'dan diyor. Oğlum, subayı bırak da, artık ben yaşlandım. Bir önceki mevkite de işin sen geç. Çok o zenginmiş Anadolu'da. Bu alıyorum mektubu, adı şapamda gidiyor böyle. Sultanım, bana bu mektubu gönderi ne buyursunuz? Hayır yavrum hayır diyor. Sen buraya lazımsın diye gitmesin. Bu dünya işi kim yapar onlara diyor. Ama sener yapamıyor görürüm Sen gitme kal burada. diyor. Kalıyor orada. Haber geliyor tek geliyor. Baban öldü diye. Gene göndermiyorlar Bu da bu annesi metin yazıyor. Yarın bak baban öldü. Yarın size gelemedin. Ben de hastayım yaşlıyım. Abi ben de öleceğim bakın belki de. Artık bu kişi geldi. Hiç olmasa. Beni sakin bir gör. Ben seni göreyim. Hakkımı etmez sana. Gene padişah ablamada geliyor. Ümitü veriyor. Gene göndermek istemiyor. Fakat bu yürücü adayı şal veriyor. İstifa ediyor. Oradan ayrılıyor. Gidiyor muhteremler. Gidiyor memleketine. Bir gece rüyasına bakıyor. Peygamber Peygamberimiz İstanbul'da. Abdülhamid'in sarayında peygamberde. Abdülhamid Hazretleri'nin askerlerinin, mafuz alayını tepşir peygamber, tepşir ediyor peygamberde. Bunun bulunduğu bilirleyen başına gelen peygamberimiz geliyor, bilir komutan yok. Peygamber dünün Abdülhamid'e. Abdülhamid nerede bunun komutanı? Ya Resulallah. İstibayetle gitti buradan. Ben razı olmadım ama kendisi gitti. O halde madem kendisi gitti buradan, o zaman ben onun defterine siliyorum ben bunu yaptım. Ben defter çıkarıcıyım ben de böyle, ismini böyle, ismini görüyor kimse böyle, İsmini bir çiziyor yapıyorum böyle. Madem o sen dinem arlığı gitti buradan, Onun adıma buna siliyorum ben bunu. Hemen uyanıyor, hemen kalkıp geliyor, kalkıyor, Eyvah! vah, Resul ben de ismini sil diyor defterinde artık. Diye ne yapayım? Çivi ne yapayım? Ala babayi ne yapayım? Dünya yıkılıyor başına. İslam'a geliyor. Padişahın'ın kuzuna geliyor, kabul ediliyor. İki büyük bir Padişahım ne o? Ah, buyurun beni. Beni kabul ediniz. bak muhtemelen. Hiç böyle ne oldu sormuyor. Şu cevap ona. Diyor ki, ey binbaşım peybol. Ablasa, ey binbaşım. Resulullah senin ismini sildi. Ben de sildim. Aslına geri almam muhtemelen. Yahudiler işte muhteremler ablaması dedilerin var iken filiziyet kuran mı yaptılar? onu düşünmeye kalktılar tabi. İşte itaat terakki denen fırka, ki Masonla Yahudilerin burada bir fırka kendisi de böylece. Onun paşaları kullanan Yahudiler onu tahtı indirdiler muhterem. Hükümet kuruldu. İlk kabinede 3 tane Yahudi bakan vardı. bakın, 3 tane Yahudi bakan vardı. Derdi. kabinede bence. vardı. Vardı. İşte Yahudiler, velan buyuruyor, onların başına çok acı olay geldi. Başlarına. Yüklerini sürdüler, öldürürler, istedirler. Ama felamman nesih unutlar bunları ama. Mağzıkürüm, Fethan aleyhim, evvabe külü şeyin. Onların Onlara ben her şeyinin kapısını açarım, Mevlam buyuruyor demek ki hangi devlet olursa olsun bir devlet, bir devlet demek ki şımardı mı? azdı mı? zulme başladığı mı? başladı mı? Allah onlara başladığı felaket veriyor. Yağmur keser, siyah olur, deprem olur, kıtlık olur, iç savaşları olur, terör olan olabilir, karakaşı olur, mutlaka bir şey oluyor böyle. düşmana bir zarar gelir böyle. Olur. Harıltı olur, Sonra bunu kapatır. Fethan aleyhim evve külü şeyin. Olsa Allah buna baştan bir boluk görüyor bakmazlar. Ben onu görüyor. Fethan aleyhim Allah açıyor. Evve külü şeyin her şeyin kapıları. Boluk, rafa, silah, üstünü, güç, kuvvet, hepsini veriyor ondan benimle. Hakdeiza ferihu. Artı bunlar şımarırlar. Artı bunlar şımarırlar. İma götü onlar verilen bunda şımarınca elhasnahım yakarım el Şimdi İslam devleti o acı günleri geçti. İmtihanları geçti. Acı çektiler gerçekten. Acı çektiler gerçekten. Ama ne oldu? Helâbiri falan manesi unutular bele. Unutular gariçe. şu dönemi ki Onlara Allah kapıra açtı. Silah üstünlüğü var, ekonomi üstünlükleri var, dünyanın yardımları var, Amerikanların hizmetinde, emirlerinde, ellerinde. Yani şu an tek güçler. Emre'de okuyorlar bunlara. Şey. Hatta izah-ı ferihu şımardılar çok bana. Azı şımardılar. Şimdi ne olacak Onun başına belan olacak. Birdenbire gelecek melabiriye e balteten aniden hiç beklenmeyen bir yerden konu başına bela gelecek. İzan müblüsün o zaman ümiti keseyim bunların. İnşallah bu son dönemleri bunların bu en şivalı dönemleri bunların kendilerinin. İnşallah da bunlara gelecek bunların onun başına bela gelecek müsterendel. Gelecek ama biz de eğer grefi yapmazsak Allah katında sorumluyuz ama. Tabi ne yapabilirsin onu yapmamız gerekiyor. Hiç olmazsa dua edelim. Hiç olmazsa. Yani yatarken hele özellikle oturuyoruz zaman yemek masasına işte bir yemeklere bakalım. Yemeklere bakalım Yemin masasındayız. Hem de güven ortamında. Bakarız. Yemek ve güven ortamı. Ve elhamdülillah buyuruyor İlahi Suresinde, Kureyş Suresinde İsebillah Feliya'budu Rabbi Hazel Beyt Feliya'budu Rabbi Hazel Beyt Şu beytin Kabe'nin Rabbine ibadet ediniz. Rabbi Hazel Beyt Şu beytin Kabe'nin Rabbine, Yaradan'a kulub ediniz. Neden El-Lezi'l-Ölü <yaziçi> Allah <-ı> Rabbimiz ki et'amuhum min ju'in ve emine min hauf. Allah size güven ortamı verdi. Güven ortamı ve karın doymaz. Mesela derdim defim yaşadı. O derdim yeni olduğu anlarda e Ağaç deprem, devam ediyor depremler. Kişi evine yürüyor yeni bir şey alacak. Yani o anda evet dolabında her şey var yiyecekler var. Oturup yiyebilir mi? Oturamadı. Yiyecek var. Ama gün ortamı yok muhtemelen. Şimdi galiba Müslümanlarda ikisi yok böyle. Gün ortamı yok. Her an bir uçaktan bomba düşebilir başlarında. Gün ortamı yok. Kardeşe. Hastaları inliyor. Yaşlar hasta uzanmış yerine yatıyor böyle. Çünkü 15. yüzyılın çok Yani oradaki kasenin şu insan bir şöyle küp kesme şekeri verse kapıştılar bunlar mıdır? Kapıştı burada böyle. Bu şekilde onlar verecek. Demek ki inşallah onların şu son dönemleri, yani şmarıtı dönemleri bunların o dönemleri inşallah sonlarına geliyor. Allah Teala mevlam. Nelerse güzel eder Bilemeyiz neden geleceğini ama Mevlam verir. Vermeler onlara böylece. Dediğim gibi bize inşallah hiç ama sonlara dua edelim muhteşemler. Çünkü duadan manevi yardımdır dualarda. Yani oturun zaman yemek masasına. Şöyle bir bakalım. Oturduk sandalyeye oturduk. Sandalyemiz rahat. Oturun sandalyeye rahat mıdır? Allah, Allah. masası temiz, tabak kondu, yemekler kondu, şube kondu, ekmeğler tamahepsiz taze, taze bir ortamındayız. Aklınıza da gelsin ki oradaki ağaçlar ve ağaç böylece tabak karamaz mı yani tabak karamaz böyle. Yani yemek buz avucunda hemen tencereden birer tabak karamaz, kaşık karamaz da nuten böyle. Kuru ekmek tabi karamaz da böylece. gelsin, hatırlam onlara hem nimete şükür olur hem onun için de doğal inşallah. İyiyatane Fatiha.